Dördüncü işletim sistemleri. Large School Integration büyük ölçekli entegre devrelerin geliştirilmesi ile transistör vardır. Kişisel bilgisayarlar devre olduğu PDP 11 sınıfı sistemlerden arttı değildirler. Fakat fiyatları daha ekonomiktir. O dönemde Kişisel bilgisayardan, menü bilgisayarlardan farklı olmakla beraber, fiyatı bakımından çok daha ucuzdurlar. PC üzerinde çalışılabilecek yazılımların hiçbir bilgisayar bilgisi olmayan kişiler tarafından da kullanılabilmektedir. Bu nesil de sistem sistemi sektörü olmuştur. Bunlardan bir tanesi MS-DOS, diğeri 180'li yılların ortaklarında ilginç bir teknolojik başlamıştır. DIN A işletim, operating system ve işletim sistemleri İşletim sisteminde kullanıcılar ortamda çok sayıda bilgisayarın mevcut bulunduğunun farkında olurlar ve aynı zamanda uzaktaki başka bir bilgisayara uzaktan bağlanma olabildikleri gibi dosyalarını bir yerine kopya edebilirler. A işletim sistemini özelliklerinden biri de her makinenin kendi işletim sistemi üretilmesi ve her makinenin kendi kullanıcılarına sahip olmasıdır. Dağıtlık işletim sistemlerinin de bunun tersine gerçekte ortamda çok sayıda CPU olduğu halde ortamın kullanıcıya sahip bilgi bir, bir gerçek Bir da programlarının nerede çalıştırıldığını ve dosyalarından nerede diyenleşmiş Bu sistemlerin hepsi otomatik olarak ve etkin olarak işletim sistemi tarafından. 1974'te internet 80 bir CPU geliştirilmiştir. Bu için bir işletim sistemi aranmaktaydı. Geri ki cp kontrol program form mikroportist isimli bir işletim sistemi gelişti 1980'lerde IBM IBM PC bir bilgisayar geliştirilmiştir. Bilgisayar sitemi için anlaşırken işletim sistemi konusunda görüştüler. Bir işletim sistemi üreticisi olan bilgisayarlar. Firma IBM, IBM bilgisi ise tekrar teknik verdi. Bilgez, Seatle'da yer alan bir bilgisayar üreticisinin Seatle Computer Product firmasının DOS isimli işletim sistemini satın alır. IBM DOS BCCP paketini önlenir ve IBM kabul eder. GELİ dosu yazan Tim Peterson çalışan olarak firmasını alır ve çeşitli değişiklikler yaptırır. Yeni sisteme MS-DOS alabilir. IBM PC'ine MS-DOS yayın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Klavye temelliydi. Kullanıcı kadar bir komut çalıştırıyor ve sonunda Stanford Araştırma Enstitüsü'nde çalışma Robert Jew geliştirdi. Erşteki araştırmacılar bu sistemi kendi sistemlerinde kullanmışlardır. Apple firmasının kurucularından Steve Jobs ziyaretinde bu sistemi görmüş ve Apple bilgisayarı. Cui ile geliştirmeye karar vermiştir. Nano lisanıdır. Çok pahalı olduğu ve kullanımı olduğu için başarısız olmuştur. Apple ikinci sistemi olan Macintosh ile büyük başarı kazanmıştır. Microsoft ve MS DOS'un yeni versiyonunu geliştirirken Macintosh çok etkilenmiş ve MS DOS'un üzerine geliştirmiştir. 1985'ten 95'e kadar Windows MS DOS'un üzerinde çalışan bir Linux bulunamaydı. Arka planda Windows görevlerini getiriyordu. 1995'te Microsoft Windows 95'inde birçok işletim sistemi özelliklerini bünyesinde barındıran yeni bir işletim sistemi geliştirilmiştir. 1997'de Windows 98 çıkarmıştır. Başlı bir Microsoft işletim sistemi olan Windows yani değil, de uyumlu bir işletim sistemidir. Başta tekrar yazılmış ve 32 bitlik olarak tasarlanmıştır. Windows aracısı devicülükler iş sisteminin tasarımcılarından biridir. Windows NT'yi ilgili sadece Windows 4 ile yakalayabilmiş Windows 2000 ismini almıştır. Windows mi Windows XP Windows diğer büyük bir yarışma ve çeşitli versiyonlarıdır. Onyx çalışma platformlarında ve ağ sunucuları gibi yüksek performanslı Rich çiplerinin olduğu sistemlerde kullanılmıştır. Pertium temelli sistemlerde Windows alternatif olarak Linux popülerlik kazanmaktadır. Birçok programcı, Unix sistemlerde komut temelli arayüzü CU tercih etmesine rağmenlerinin mit değiştiği X-Windows grafik ortamını desteklemektedir.